Sesler geldi birden sen dinlemedin. Kefserin suyunu tattım dedecim kavuştuk sonunda işte sonsuza. Bir rüya Gibiydi hiç Uyanmadım Sesler geldi birden sen dinlemedin. Kefserin suyunu tattım dedecim kavuştuk sonunda işte sonsuza. Bir rüya hiç uyanmadım Sesler geldi birden sendin anladım Kefserin suyunu utattım dedecim Kavuştuk sonunda işte sonsuza Gazete bomba sesi yankılanır her yanda Şahadet ederken bekleriz cesurca Yeminler Allah'a savaş son damlandı. Anahtarı Allah'ta Tüm dünya gördü ki kararlıydı müminler Yürekler çarparken gülümsedi yüzler Bedenler kalırsa ruhlar gider sonsuza Unutma tek bir can emanettir Allah'a Bir rüya gibiydi hiç uyanmadım Sesler geldi birden sendin anladım. Kevserin suyunu tattım dedecim Kavuştuk sonunda işte sonsuza Bir rüya gibiydi hiç uyanmadım Sesler geldi birden sendin anladım Kevserin suyunu tattım dedecim Kavuştuk sonunda işte sonsuza Halit der gülümse ey ruhum ruhu Kavuşmak istedi Gözlerini öperken şehitlik nasipte varmış Halit dedenin kavuştu çok şükür torunuyla sonsuza bir rüya gibiydi hiç uyanmadım sesler geldi birden senden anladım kirsirin suyunu tattım dedecim kavuştuk sonunda işte sonsuza bir rüya gibi. Uyanmadım, sesler geldi birden sendin anladım Kevser'in suyunu tattım dedeciğim Kavuştuk sonunda işte sonsuza Bir rüya gibiydi hiç uyanmadım Sesler geldi birden sendin anladım Kevser'in suyunu tattım dedeciğim Kavuştuk sonunda işte sonsuza